İslam'dan Hayata Ölçüler Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikte İslam'dan hayata ölçüler e, konusu çerçevesinde sohbetler yapıyoruz. Amentü'den yola çıktık. Amentümüz, Amentü çerçevesi içerisine giren temel inanç e, umdelerimizi teker teker ele alıyoruz. Ve e, her iman umdesinin ...hayatımıza nasıl yansıması gerektiği üzerinde duruyoruz. Bugün ahiret, ahirete imanı inşallah konuşacağız muhterem hocamla. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Afiyet olsun inşallah. Elhamdülillah. Çok yoğunsunuz, sohbetleriniz oluyor. Sabah İzmit'ten davet aldınız. Allah kolaylıklar versin amin. inşallah Allah rızasına göre yapmayı üyesi Amin sende. amin inşallah Hocam ahireti konuşalım bugün Yani Kur'an'a baktığımızda birçok ayette Allah'a imanla ahirete iman Yani hani mümin karakterinin olmazsa olmaz iki umdesi olarak zikrediliyor ee, yani e, çok önemli bir iman e, ilkesi umdesi. E, ama hayatımıza yansıması nasıl bu iman umdesinin her an o noktada diri olabiliyor muyuz? Bir ahiret hassasiyeti içinde olabiliyor muyuz hayatımızı tanzim ederken? Yani bütün bunlara uzanan bir sohbet yapalım diye düşünüyorum. İnşallah. İsterseniz e, şuradan başlayalım. Ee, yani ahirete niye inanmak gerekir ki ee, Yani niye var ki ahiret hatta ahiret, Bizim neremizde ya da Neremizde, neremizde. Ya, Evet buradan başlayalım isterseniz İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Şimdi üstadım insan diye bildiğimiz Allah'ın mahluku sadece et kemikten ibaret değil. İnsanın eti, kemiği, derisi, iliği, kası yanında bir de duygusallığı var. Evet. Her ne kadar bu duygusallık bedenin neresinde? Kalbe mi girdi? Gözde mi duruyor? Beynin Beğindeni neresinde? Duruyor. Evet. Bunu bir türlü yakalayamadık. Duygusallık bölümünü yakalayamadık ya insan. Ama onun nerede olduğunu bütünümüzde var. var. Ama evet. duygusallığımız çok evet. güçlü. Evet. Ee, bu duygusallığımız sevgiden, nefretten, umuttan, korkudan, ağlamaktan, gülmekten ve benzeri şeylerden oluşuyor. Evet. İnsan ağlıyor, gülüyor, evet. korkuyor, umut taşıyor, seviyor, nefret ediyor. Bunların toplamına bir duygu dünyamız diyelim. Yani evet. 80 kiloluk bir insanın işte 40 kilo eti, 40 kilo kemiği, kanı vesairesi tarttık diyelim. Evet. Belki kantara gelmez ama insanın büyük bir yüzdesini oluşturan, evet. yüzde büyük bir dilimi oluşturan duygusallığımız var bizim. Hatta ya, belki insan olması orasıyla ilgili. Belki belki Değil yani mi? büyük oranda bütün olarak duygusallığa baktığımızda ayrılamayız. Hayvanların da belli bir duygusallığı evet. var ama mesela umut, Bambaşka bir duygu bizde. Evet, evet. E, korkup korkunun gereğini yapmak başka bir şey. Sevmek, nefret etmek. Her halükarda bu büyük e, duygularım, duygusallık bölümümüzün insan olarak bizde büyük etkisi var. Bu, bu büyüklük muhakkak, evet. en azından mesela yaşam ayarında değerli bir şey. Nasıl? Evet. Mesela umudu tükenmiş, korkusu kalmamış biri intihar edebiliyor. Evet. Çünkü yaşamaya tutunma e, gayreti evet. umut veya korkudan kaynaklanıyor. Evet. Sevmeyen, nefret etmeyen ölü gibi evet. bir bitmiş oluyor. Öldün mü sen diyorsun. Yani, yani gibi, kıpırda biraz gibi. Sevmiyorsa bari nefret etsin gibi. <gülüyor> evet. Yani insanın belki... Kolunun olmayışı hayatının bitmesini gerektirmiyor. Evet. Gözünü kaybetmesi, ölmesini gerektirmiyor. Bir şey var da hocam, <gülüyor> burada hatırladım. Hayrettin Karaman hocanın her insandaki diyor, et derinliği farklıdır. <gülüyor> Şimdi bazısında hani bıçağı şey yaparsın, bıçak kemiğe verir, Hani bıçak kemiğe dayandığı kavramından yola çıkıyor başında da işte bastırırsın bastırırsın kemiğe gelmez. Yani dünyada olan bitenler bir türlü onu etkilemez, duygu dünyasına hmm. ulaşmaz. Yani böyle bir e, yani şöyle, dirilik e, hocaefendi güzel benzetme yapmış. Burada e, insanın organlarından mesela belden aşağısı kopuyor ve insan ölmüyor. Evet. Yaşama tutunuyor. Evet. Daha fazla üstelik hırslı oluyor. Sağlığıyla evet. daha fazla ilgileniyor. Ama duygularını kökten kaybetmiş bir insan tasavvur edemeyiz. Evet. Yok olur insan. Evet, evet. Bu nedenle duygularımızın esiriyiz biz. Önümüze duygular konduğunda artı eksi işte sevme, nefret vs. hangi duyguyu konuşuyorsak bu duygusallık insanlığımızı devreye sokar veya sokmaz. Evet. Ahirete buradan ahirete Ahirete sevecek? şimdi geçelim buradan. <gülüyor> evet. İnsan Sadece et ve kemikten ibaret olsaydı ahirete gerek yoktu. Ahiret etki etmezdi zaten. Evet. Cennetiyle cehennemiyle Allahu u Teala'nın huzurunda iyi veya kötü kul olarak durma endişesiyle insan yola çıkarıldığında bu insanı ancak duygusal bölümünü Ahiret projesiyle Doldurduğunuzda gece yarısı Namaza kaldırabilirsiniz Evet Bu insanın alın teriyle Kazandığı malın Yüzde yirmisini belki yarısını Bazen tamamını Verdim dedirtebilmeniz için Duygusuna hitap etmeniz lazım evet. Çünkü mal biriktirmek de Duygusallığın Ciddi bir boyutunu oluşturuyor Mal sevgisi evet. Evlat sevgisi Eş sevgisi. Bunlar hep insanın duygusal boyutu. Evet. Eğer bir insana siz cennette şu şu özellikteki eşlerden söz etmezseniz onu eşiyle bulunduğu yataktan ayırmanız zor olur. Evet. Çünkü beşi alabilmek için altıyı vaat etmeniz lazım. Evet. Daha büyük vaat edip küçüğü alacaksınız. Bu insan boyutuyla baktığımız için böyle düşünüyoruz. Ahiret yüzde yüz insanın iki şeyine hitap ediyor. Büyük bir cennet mutluluğu uçsuz bucaksız veya bitmez tükenmez korkunç bir azap. Evet. Bu iki şey de insanın yaşadığı hayatta ürktüğü şeylerdir. Hocam burada şöyle bir şey. yani Sanıyorum olaya biraz inanan çerçevesinden bakıyorsunuz. Bunu değerlendirirken. Önce inananlardan ha, bakıyorsunuz. Bir de yani ahiret niye var ki sorusuna? Ya inanmayan açısından. B fıkrasından da gelelim. Evet. B yani fıkrasında. oradan da bakmak lazım. Tabii, yani tabii. adamın mesela ya cennet beni ilgilendirmiyor. Cehennem de ilgilendirmiyor. Ahiret diye bir şey var mı yok mu? Yani niye var ki onun da önüne yani inanmayanın önüne de bir ahiret. Evet. Onun müşrikler evet. e, ilk refleks olarak ahireti reddettiler evet, deyip evet. ona geleceğiz. Evet. Ee, onu bir muhasebe ihtiyacı açısından ele alacağız. Evet. Mümin için bu bir duygusal evet. e, boyutta. Şimdi bir örnek sadece olması bakımından Kur'an-ı Kerim cennetten söz ederken sık sık su örneği verilir. Evet. Yani altından ırmak akan cennetler, evet. süt nehri, şarap nehri, saf süt ve bu anlatımlar insanın kulağında ...çok hoş çağrışımlar yapan şeylerdir. Ki, su insanın evet. ayrılmaz parçası. Evet. Bu yüzden Allah'ın vaadi... ...iyi kullarına vaat ettiği şeyler... ...bütününü oluşturan... ...cennette de su çok büyük yer tutuyor. Mesela... ...insanın duygusallık... Evet. ...boyutu... ...arkadaş bulundurmayı, yalnız kalmamayı gerektiriyor. Evet. Yalnızlık insanın... ...ürttüğü bir şey. Evet. Bakıyoruz ki cennet tasviri yapılırken dostlardan söz ediliyor. Evet. En büyük dostlarda uçsuz bucaksız beraberlikler. Bir gidip 3 dakika kahve içip ayrılma yerleri değil. Bitmez, evet. tükenmez e, muhabbetlerin diyarı evet. olarak anlatılıyor. Cehennemle ilgili tasvir yapıldığında da konuşana susun. Susun denceyi evet. söyleniyor. Netice olarak ahiret insanın Duygusallık açısından önüne konabilecek en büyük belgedir. Evet. En büyük teşviktir, en büyük tehdittir. Evet. Bu en büyük teşvik ve en büyük tehdit insanın önüne konduğunda yüzde yüz insan bünyesinin etkileneceği bir iş yapılmış olur. Evet. Mesela bunun yerine insana dünya ödülü vaat edilmiş olsaydı. Evet. Yani iyi müminlere cennet değil de yaşadığı sürece mesela 15 yıl daha fazla. Yaşama. Her namaz 3 gün fazla yaşama gibi bir vaat hı hı. gelseydi insanların önüne. Zaten elinde bulunduğu için bu nimet. Evet. İnsanlar çok buna minnet etmeyeceklerdi Nitekim kaç kişi Sekiz saatlik işten sonra Bir sekiz saatlik daha mesai yapıyor evet. E zaten geçiniyoruz Kıl kanaat gidiyoruz işte diyor evet, Dolayısıyla evet. insanın duygusal boyutunu bile Hayal açısından Zorlayacak olan şeyler Cennet ve cehennem Dolayısıyla ahiret evet. insanın önüne konmuştur Bu Orada belki bir de ebediyet motifi. E zaten. Diyor. Evet. Yani e, asıl, dünyada ne verseniz bir süre sonra bitiyor. Yani. 15 evet. sene uzattın. Evet. Daha bitiyor derdim evet. arttı. 20 sene daha <gülüyor> arttı gibi evet. oluyor. Evet. Bu müminlerin e, cennet ve cehenneme onların ikisinin bütünü olan ahiret hayatına bakışı açısından. Evet. Bir genel e, dairede baktığımızda ikinci bir ahiret evet, neden Belki gerekli. burada bir de şey hocam Yani cennet ve cehenneme varmadan önce de bir ahiret boyutu var Değil mi? Yani o yargılanma boyutu var Yani evet. cennet, cehennem, <gülüyor> ahiret hepsini bir bütün görelim evet, Zaten evet. ne cennet ne cehennem yok o yargılanma olmadan evet, önce evet. Allah o gün yardımcımız olsun İkinci olarak da e, Biz Allahu Teala'nın mutlak adil olduğunu ve mutlak bir hikmet sahibi olduğunu yani ne yaparsa yüzde yüz adalet ne yaparsa yüzde yüz hikmetli olduğunu. Amenna. Bir yanlışlık bir hata yapmayacağını iman ediyoruz. Amenna, evet. Bunca büyük kainat içerisinde onca çok canlıların arasında insan gibi mükerrer bir varlığı yaratmış olması da mutlak hikmet ve mutlak adaleti yani saf adalet. ...saf hikmeti gerektiriyor. Evet. Ve emir vermeden... ...kullarını yaratacak olsaydı Allah... ...ben yarattım, siz kendi aranızda... ...demokratik şartlarda bir sistem oluşturun... ...bakın diyecek olsaydı Allah... ...bu hikmete aykırı olurdu. Niye evet. yaratıyorsun ki zaten cennette yaratmıştın... ...çıkarmasaydım biz oradan Çıkarması, olurdu. Evet. Bir... ...ödevlendirme... ...ödevlerin sonucuna göre... ...değerlendirme yapması gerekiyor... ...hikmetinden dolayı. Evet. Bunu da adil yapması gerekiyor. Evet. Bu adaleti hikmetine dayalı olan adaleti muhakkak bir rekat fazla namaz kılana fazla ecir verilmesini gerektiriyor. Evet. Niyeti daha temiz olana daha çok ödül verilmesini gerektiriyor. Hiç takmayan hep yan çizene de verdiği Ödülün muadil olabilecek bir ceza vermesine gerektiriyor. Evet. Bunun için bakıyoruz ki imana, iman ehline sonsuzluk vaat ediyor cennette. Evet. Küfür ehline de sonsuzluk tehdidi yapıyor. Evet. Adalet olsun diye. Evet. Bir rekat namaz kılana cennette şunu vaat ediyor. Bir yetim çocuğa bakana şunu vaat ediyor. Bakıyoruz ki bir çocuğu yetim bırakan yani babasını öldürene de Cehennemde tıpkı cennettekini muadil olacak negatif şeyi tehdit ediyor. Evet. Yani eğer ahiret olmasa idi, evet. bu dünyada Allah Teala'nın yarattığı mahlukatı olan insana bir şey emretmesinin hikmeti olmazdı. Evet. Emrediyor önce imanı, ondan sonra e, ibadetleri. İyi insan olmayı, ahlakı vesaire Pek evet. çok emri var allah Teala'nın. Bu emirlerin değerlendirmesini de cennet veya cehennemde yapacağını söylüyor. Burada iki noktaya gelmiş olduk. Bir, insanın duygusallığı gereği, duygusal boyutu gereği insanın ölümden sonrası olması gerekiyor. Evet. Ki insan hareketlendirilsin, hareketlendirebilsin. Madem yarattı Allah ve muhakkak bir değerlendirme yapacak. Mantıksal olarak da şartları dünya şartları gibi olmayan insanın düz iradesinin bile bulunmadığı, sıfır iradeli olduğu. Çünkü dünyada bir düz irade var. Buradaki oyun gereği evet. insanın sıfır iradeyle bulunduğu bir ortama taşınmamız lazım. Bu iki duygusallık ve adalet gereği Ahiretin var olmasını değerlendirdiğimizde Ahirete iman edin Aksi takdirde mümin olmazsınız Değişteki sırrı da anlamış oluyoruz evet. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de Hadis-i Şeriflerde Allah'a imandan söz edilirken Sanki Hiç bağlaç cümlesi kurulmadan Ahiret Ay. imandan da söz ediliyor evet. Mesela çok basit Çok iyi anlayacağımız bir örnek olarak algılayalım Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sallallahu ki sellem. kim ahirete e, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya iyi şey konuşsun ya da sussun diyor. Evet. Yani iyi şey konuşsun, kulağa rahatsız etmeyecek şeyler konuşsun. Evet. Veya sussun, sussun diyor. İki kişi konuşuyorlar, tartışıyorlar. İyi değilse söyleyeceksen susmanı da emrediyor. Şimdi burada çok celbi yani, dikkat. Diline yani. bir eylem yaptırıyorsan onu iyi yaptıracaksın. Yoksa sus, eylemsiz evet. kal yani. Şimdi bu mantığı anladık. Evet. Fakat burada bir önemli e, ipucu var burada. Böyle Şimdi, bir şey neden Allah'a imanla, yani Allah imanla, ahirete imanla? Yani iman deyince kurban kessin, hacca gitsin, işte küfretmesin. Böyle büyük şeyler sayılacak zannediliyor. Evet. Bakıyoruz ki yani üç çok kişi Çok küçük konuşur, bir alanda bile. Bize göre çok küçücük bir alan. Ya hadi be oradan. Hı. ...deme mümine olmaz kardeşim de... ...diyor Hı. mesela hadis bunu evet. söylüyor şimdi... Evet, evet. ...mümine el uzatıp... O ...hadi nü nüansta bile dikkat ...bu nüansa bile dikkat edin... Hı. ...eğer Hı. ahirete iman ediyorsan diyor... Evet. ...çünkü... ...insanın harareti yükseldiğinde... ...tansiyon yükseldiğinde... ...sinirler gerildiğinde... ...ancak ahiret zapt eder insana... Evet. ...neden? Hiçbir insan var mı... ...amirine... ...cam boğazına geldi, sinirler aldı. ...işten atılma pahasını... ...bir Onu değer yapıp... Alarak... ...söylemeyeyim demiyor insan... ...atılırsam atılırım işten diyor... ...insanın feda edemeyeceği sadece ahiretidir... Evet. ...çünkü... ...diğer duygusallıklar... ...diğer işte... ...işti, eşti mesela... ...boşanıyor insanlar... ...inceliyorsun, inceliyorsun... ...30 yıllık aileyi niye dağıttın sorusu... ...işte bir Anadolu deyimiyle bir incir... ...çekirdeğini dolduracak bir şey değil bakıyorsun... Evet. ...onu büyütmüşler, boşamaya getirmişler... ...ama ahiret... ...eş sevgisi gibi... ...çocuk sevgisi gibi değil... ...yani umudun Ebediyet sonu... ...ebediyet planı yani... ...korkunun sonu... Evet. ...daha ötesi yok... Evet. ...hadis-i şerif ne diyor... ...akla gelmez şeyler... ...oranın düzeltilmesi yok yani... O, ...tamir, o, yok. tamir İmkan. yok... ...son, en evet. son durak ondan ötesi yok... Evet. ...bu yüzden düzgün konuşmayı, ahlaki sözler söylemeyi bile öğütleyeceği zaman, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah hatırlattığı gibi ahiret de hatırlatıyor. Hatırlatılıyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, demek ki ahiret bir bütün olarak düşünüldüğünde Allah mefhumunu ne kadar hatırlıyorsa insan o kadar hatırlanması gereken bir şey. Yani biz günde bin defa ...subhanallah diyoruz. Diye. Evet. Allah veya... ...la ilahe illallah diyoruz. Bin defa da... ...ahiret hatırlıyor olmamız lazım. Çünkü Kur'an'ımız... ...iç içi yan yana... ...hadisi şerifler... ...bu iki kavramı Allah'a imanı... ...ahirete imanı... ...yan yana hep evet, zikrediyor. Evet. Mesela meleklere iman bu kadar sık sık geçmiyor. Geç Kitaplara mi? iman bu kadar sık sık geçmiyor. Çünkü meleklere imanında... ...ahirete imanında bir noktada Allah'a imanın da kilitlendiği yer ahiret. Evet. Çünkü Allah'a imansızlığın karşılığı tam olarak dünyada değerlendirilmiyor. Evet. Ahirette evet, değerlendiriliyor. Evet. Madem ahirette asıl muhasebe kitapta, yapılıyor kitapta peygamberde her şey o, o iki ahiret e için. Var. E e eksende. Ahiret için. Dikkat bir almıyor. üçüncü nokta özellikle değerlendirmemiz gereken dünya birey için. ...çok uzun değil... ...kendisi için çok uzun dünya... ...sonlu ama çok uzun... Evet. ...mesela 10 bin sene diyoruz insanlık tarihi... Yani. Evet. ...belki on Belki bin, bin daha senesi fazla. daha var... Evet. ...yok dünya çok uzun da... Evet. ...ademli yılları İnsan, çok uzun evet. değil... ...yani ademli yıllar bir yüz bin sene değil mesela... Evet. ...o kadar sene yok... ...diyelim o bile olsa... ...dünya kendisi çapında uzun... ...ama Ahmet Mehmet ben... Benim ailem 60 açısından... 60 sene, 100 sene. <gülüyor> Nuh Aleyhisselam kadar olsun. Evet, 1000 sene olsun. Bin evet. bir yok ama. Evet. Bin bir yok. Dolayısıyla sınırlı bir kavram dünya. Evet. Ahiretse sınırsız bir kavram. Evet. İnsan sınırlı üzerinden tefekkür ettiğinde biteceği bir nokta var. Evet. Namazdan yorulabilir. Evet. Oruçtan yorulabilir. Harama düşmeye karşı fren sistemi, balatası bitebilir. Evet. Ama sınırsızlığı düşünen ahireti düşünen için bu böyle değil. Evet. Çünkü bin vakit namaz kıldım ama ahiret bin sene değil. Evet. Halbuki bin vakit namaz kılan 60 senedir yaşıyorum, şu kadar düşüyor demek ki ortalamam uygun benim diye. Mesela 500 vakit kılana göre kendisini çok iyi hissedebilir. Evet. Çünkü sınırlı üzerinden hesap yapıyor, evet. maaş tüketiyor, evet. maaşı evet. sınırlı. Sınırsızı. Hedefleyen bir insan, şehitlik meydanında paketteki bir domatesi veya sandövücü hediye eder gibi ruhunu Azrail'e hediye ediyor. Evet. Neden? Sınırsız, sonsuz Sınırsız bir ediliyor, hayat için ediliyor, sonu evet. veriyor. Sonlu olan bir evet, şeyi veriyor. Evet. Bu ahiret açısından değerlendirilmesi. Bir başka bir Ahireti konuşabilmemiz için ya da müşrikler niye iman etmediler ahirete diyebilmemiz için bir başka mesele. Dünyada deyim yerinde ise Allah'ın bize sunduğu hayat, can, yiyecekler, içecekler, lezzetler, dostluklar, aile ortamı gibi bizim insan olarak zevk aldığımız ne varsa esasen bunlar zevkin aslı değil. Evet. Neden değil? Bir geçici. Evet. 2 sorunlu hep. Evet. Hep sorunlu. Mesela insan yemeği çok seviyor ama doktora gitti mi ne yedinden başlıyor konuşmaya. Sorun. Hep evet. sorun. İnsan mesela evlenip aile hayatı kurmak istiyor. Aslında derdine imza atıyor. Her nikah akti bir dert küpüdür. <gülüyor> Derdine imza atıyor. Buna rağmen dertleniyoruz. Evet. Mesela e, Allah o dertleri kolaylaştırsın diyelim hocam. Hocam kolaylaştırsın veya hafifleştirsin bedeli var ama. Muhakkak, evet. e, o dertlere karşılık veriyor Allah. Evet, evet. E, Şatibi diye meşhur bir e, usul fıkı alemi var. Çok meşhur bir isimli. Onun çok hoşuma giden bir tespiti var. Diyor ki, şu dünyada ibadetler de dahil, ibadetler de, namaz da dahil, yüzde yüz kar olan bir şey yoktur, diyor. Evet. Yüzde evet. yüz zarar olan bir şey de yoktur, diyor. Ateş yüzde yüz zarardır diyemezsin, diyor. Hayatın evet. önemli bir bölümünü o yönlendiriyor, diyor. Dağıt. Ölüm yüzde yüz zarardır diyemezsin. Ölümde de bir rahmet var bir noktadan sonra. Dağıt. Ölüm aranır oluyor çünkü. Evet. Yüzde yüz kar cennettir, diyor. Doğru. Hiçbir şeyin Tortusu yok Doğru. Hiçbir evliliğin orada sorunu yok <gülüyor> evet. Boşanma mahkemesi yok Doğru. Cehennemin milyarda bir Kurtarılırlığı yok diyor. Evet. Ateş yüzde yüz zarar Zarar evet. evet. Onun için diyor Allah Ahireti mükemmellik diyarı Yapmak için dünyada ibadetlere bile sıkıntı verdi diyor. Namaza kalkmaksa halin zor evet. Akşamdan sabaha kadar da abdestini tutamıyorsun Kış günü abdest alman gerekiyor Evet e, bu gösteriyor ki Dünya Yüzde yüzlük bir diyar değil evet. Ahiret yüzde yüzlük bir diyar Artısıyla eksisiyle yani cennetiyle Cehennemiyle Beklemek bile burada saate bakıyorsun Şu kadar kaldı diyorsun evet. Mahşerde beklemekten söz ediliyor saat yok evet. Ne zaman biteceği bir şey belli <gülüyor> evet, evet hocam beklemem. saat dediniz Saatimiz böyle ilk bölümü Tamamlamamız e, gerekiyor Evet, ahireti konuşacağız, çok konuşacağız. Bitmez diliyor konuşacağız Evet, e, yani ben birazcık mesela ahirete inanmayanın psikolojisi üzerinde de duralım isterim. Yani bir İkinci sonraki bölümde de, bir bölümde de öyle bölümde. Inşallah. Kısa bir ara vereceğiz değerli dinleyiciler, bizden ayrılmayın efendim.